Niçin cinleri görmüyoruz? Niçin cinleri görmüyoruz? Nasıl uyuluyor da bazı rivayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kardeşi Süleyman'ın duası hatırlamasaydı cini Medine çocuklarını göstermek için mescidin direğine bağlamayı yeltendiği nakledilmektedir. Evet bizler cinleri temel olarak iki sebepten ötürü göremiyoruz. Onların cisimlerinin ince ve latif olmaları ve bizim gözlerimizin zafiyeti. Eğer Allahu Teala onları görmemizi dileseydi görüş kapasitemizi artırır ya da onların cisimlerini daha katı yapardı. Allahu Teala bir şey irade ettiği zaman onu engelleyebilecek hiçbir şey yoktur. Sonra Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet ve mucize gereği diğer insanlarda bulunmayan günçüler vardı. O bir beşerdi fakat görme gücü ve basiretinin derinliği yönünden sıradan bir beşer gibi değildi. Sahihayn'de şöyle rivayet olunmaktadır. Sabah olunca görmeleri için onu mescidin direklerinden bir direğe bağlamak istedim. Başka bir rivayette Medine çocuklarının görmesi için onu mescidin direklerinden bir direğe bağlamayı istedim. Bu hadis, cinlerin insanlarda benzeri bulunmayan şeffaflık ve nüfuz özelliğine sahip olduklarını tekit etmektedir. Kuşkusuz, ins ve cinlerden her birinin kendilerine has geçerli olan kanunları vardır. Asıl olan insanların cinleri görmemeleridir. Fakat cin, fiziki olarak insan ya da bir hayvan suretine girdiği zaman dönüştüğü bu surete mahkum olmuş olur ve ona tahakküm etmek mümkün hale gelir. Çünkü bu hale girince girmiş olduğu bu halin kanunlarına boyun eğme zorunda kalır. Ve ondan kurtulmak ya da kaçmak onun için imkansız ve kudretinin dışında bir hal alır. Zira Nebi Aleyhisselam şeytanın salyasının soğukluğunu elinde hissetmiştir. Açıklama peygamberimizin şu sözünden ötürü hatta dilinin soğukluğunu elimde başka bir rivayette ise hatta salyasının soğukluğu geçmektedir. Köpeklerin ve eşeklerin cinleri görmeleri. İnsan ve hayvanlardan olan bazı mahlukatlar cinleri görebilirler mi? Bundaki hikmet nedir? Köpekler ve eşekler gibi bazı canlılar cinleri görebilirler. Sünen Ebu Davud sahih bir senetle merfu olarak Cabir radıyallahu anh'tan yine İmam Ahmet Müsnedinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir. Geceleri köpeklerin havlamalarını ve eşeklerin anırmalarını duyduğunuzda şeytandan Allah'a sığının. Zira onlar sizin görmediklerinizi görürler. Araştırmacı alimlerin birçoğu bazı canlıların cinleri görebileceği sonucuna varmışlardır. Ve bunu ispatlayıcı birçok deliller getirmişlerdir. Açıklama Arıların mor ötesi ışıkları ve yine bulutlu havalarda güneşi görebildikleri tespit edilmiştir. Benzeri olarak baykuşlar karanlık gecede fareyi görüp üzerine saldırabilmektedir. Cinlerle şeytanlar arasındaki fark. Cinlerle şeytanlar arasındaki fark nedir? Arap lügatında şeytan azgın, haddi aşan, fasık ve sapan demektir. İblise sınırlarını ve haddi açtığından dolayı tağut kelimesinin kullanılması gibi fasıklığından, Rabbinin emrine itaatten çıktığından ve isyan ile doğru yoldan ayrıldığından dolayı bu adı almıştır. Allahu Teala şöyle buyuruyor. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafir olanlar ise tağut yolunda savaşırlar. Öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz Şeytanın hileli düzeni çok zayıftır. Nisa 76. Dahak şöyle der. Nebi Aleyhisselam'a karşı Yahudiler münafıkları kışkırtmıştır. Münafıklar da Tağut Kab bin Eşref'i kışkırtmışlardır. Cevheri şöyle der. Tağut, kahin, şeytan ve sapıklıkta lider olan herkestir. Tağut kelimesinin Habeşçe'de kahin anlamına geldiği de söylenmiştir. Açıklama Kurtubi 3. Cilt 282 Şeytanların insan suretine girmeleri Cinlerin insanların önünde beşer suretine girmeleri sahih bir rivayetle gelmiş midir? Bunun açıklamasını yapabilir misiniz? Evet bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden gelen sahih ve güvenilir rivayetler vardır. Hatta Bedir'e çıkmayı istediklerinde şeytanın Suraka bin Malik bin Caşem suretinde Kureyş'e gelmesini bizzat Kur'an-ı Kerim zikretmiştir. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Hani şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve şöyle demişti. Bugün insanlardan sizi yenebilecek yoktur. Ben de muhakkak sizin yardımcınızım. İki ordu birbirini görünce iki topuğu üstüne gerisin geriye kaçarak benim sizinle hiçbir ilişkim yok. Gerçekten ben sizin göremeyeceğinizi görüyorum. Ben muhakkak Allah'tan korkarım. Çünkü Allah cezası çok şiddetli olandır demişti. Enfal 48 Yine Kureyşliler Resulullah'ın hapsedilmesi, sürgüne gönderilmesi ya da öldürülmesi hususunda Darun Nedve'de istişare için bir araya geldiklerinde şeytan Kureyş'ten olan necidli yaşlı bir adam kılığına girmiştir. Allahu Teala bunu Enfal suresinin 30. ayetine zikretmiştir. Hani o kafirler seni tutup bağlamak yahut öldürmek yahut seni Mekke'den çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı kurarlarken Allah da bunun karşılığında kendilerine tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranlara karşılık verenlerin en hayırlısıdır. İmam Taberi tefsirinde şöyle der: Hatırla ey Muhammed, hani kavminden olan müşrikler sana tuzak kuruyorlardı. Allahu Teala'nın yüz tuke sözü seni hapise atarak engelleyeceklerdi anlamındadır. El meridul musbit hareket edemeyen hasta anlamındadır. Taberani'nin zikrettiğine göre kureyşin ileri gelenlerinden bir grup nefer Darun Nedve'de bir araya geldikleri bir sırada şeytan heybetli bir yaşlı adam suretinde onların karşısına çıkmıştır. Onu gören Kureyşliler sen de kimsin dediler. Şeytan Arap şeyhlerinden bir şeyh. Toplandığınızı duydum ve ben de sizinle beraber olmak istedim ki benim görüş ve nasiyetlerimden mahrum olmayasınız. Kureyşliler evet girebilirsin dediler. Şeytan Peygamberimizi kastederek şu adamın durumunu iyi değerlendirin dedi. Mecliste bulunanlardan bazıları onu hapsedip sıkıca bağlayın sonra ölene kadar onu bu hal üzere bırakın dedi. Allah düşmanı bağırarak şöyle dedi. Vallahi bu uygun bir görüş değildir. Bu durumda ashabı ayaklanıp onu sizin elinizden kurtarıp size karşı koruma altına alana kadar durmayacaklardır dedi. Bazıları onu aranızdan çıkarın ancak o zaman rahatlarsınız. Kuşkusuz buradan çıktığı zaman onun ne yaptığı ve nereye gittiği size bir zarar vermeyecektir. Yaşlı adam, vallahi bu da sizin için uygun bir görüş değildir. Onun sözlerinin tatlılığını, dilinin akıcılığını ve kelimeleri ile kalpleri nasıl bağladığını görmediniz mi? Vallahi eğer böyle yapacak olursanız bütün Araplar size karşı bir araya gelir ve sizi beldelerinizden çıkarana ve ileri gelenlerinizi öldürene kadar durmazlar. Kureyşliler doğru söylüyor. Başka bir fikir bulmalıyız dediler. Ebu Cehil şöyle dedi. Vallahi size öyle bir fikir göstereceğim ki ondan başkasını da sizin için uygun görmüyorum. Orada bulunanlar nedir o dediler. Ebu Cehil her kabileden güçlü kuvvetli bir genç alacağız ve bunların her birine keskin bire kılıç vereceğiz. Sonra bir adamın vurması gibi hep birlikte ona vuracaklar ve kanının diyeti tüm kabilelere dağılacak. Haşim oğullarının tüm Kureyş'le savaşacağını zannetmiyorum diyeti kabul edeceklerdir. Böylece biz de ondan kurtulmuş olacağız ve bize eziyet vermesi sona erecek. Bunun üzerine Allah düşmanı iblis bağırarak vallahi işte görüş budur. Bundan başkasını da düşünemiyorum dedi. Kureyşliler bu fikir üzere dağıldılar. Cebrail aleyhisselam Nebi aleyhisselama gelerek olanlara haber verip bu gece yatağında yatmamasını emretti ve hicret için ona izin verdi. Medine'ye döndükten sonra ona verdiği nimetleri zikrederek Allahu Teala ona şu ayetleri indirdi. Hani o kafirler seni tutup bağlamak yahut öldürmek yahut seni Mekke'den çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı. Taberi tefsiri 13. cilt 495. sayfa Evet, şeytanlar da ölür. Şeytanlar ölür mü? Kitap ve sünnette onların ömürleri hakkında açıklayıcı bir nas var mıdır? Evet, Allahu Teala'nın şu ayetinden ötürü şeytanların öleceğini söyleyebiliriz. Onun üzerindeki her canlı fanidir. Celal ve ikram sahibi Rabbinin veçi ise kalıcıdır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Rahman 26 28. Bu Allahu Teala'nın şu sözü gibidir. Onun zatından başka her şey helak olacaktır. Kasas 88. İmam Kurtubi şöyle der: Tüm mahlukatın yok oluşundaki nimet ölüm yönünden hepsinin eşit olmalarıdır. Ölümle beraber tüm ayaklar eşit olacaktır. Camiu li Ahkamul Kur'an 17. cilt 160. sayfa. Allahu Teala cinleri Süleyman Aleyhisselam'a nasıl musahhar kılmıştır? Allahu Teala cinleri Süleyman Aleyhisselam'a musahhar kılmıştır ve ölümünden sonra bazı dedikodular üzerine onu savunmuştur. Bundan dolayı iddia ettikleri gibi Onları musahhar kılmada sihir kullanmamıştır. Bunun detaylı bir açıklamasını yapabilir misiniz? Evet. Allahu Teala cinleri Süleyman Aleyhisselam'a musahhar kılmıştır ve onları musahhar kılmasında sihri kullanmamıştır. Kur'an-ı Kerim bunu Allahu Teala'nın şu sözleriyle onaylamaktadır. Şeytanların Süleyman'ın mülkü aleyhine uydurdukları şeylere uydular. Halbuki Süleyman Sihir yaparak kâfir olmadı. Fakat o şeytanlar kâfir oldular. İnsanlara büyüyü öğretiyorlardı. Bakara 102. Ayette geçen okudukları kelimesi uydurdukları anlamındadır. Allahu Teala Süleyman'a nimetinin tamamı olarak daha önce babasında olduğu gibi peygamberlikle beraber krallığı vermiştir. Süleyman Aleyhisselam bu nimetlerin birer fitne vesilesi olabileceğini çok iyi bildiğinden Allah'ın rızasını kazanmaya, onun itaatinde koşdurmaya, niyetini onun için halis tutmaya ve yoldaki peygamberleri örnek almaya oldukça hırslıydı. Allahu Teala Süleyman Aleyhisselam'ın lisanı ile şöyle buyuruyor: Bu Rabbimin lütfundandır. Acaba şükür mü ederim yoksa nankörlük mü ederim diye beni sınanması içindir. Neml 40 Melekler Süleyman Aleyhisselam'a çalışmaları için cinleri ateşten kılıçlarla yönlendiriyorlardı. Cinleri uysallaştırmada ve boyun eğdirmede sihri kullanmadığından bu böyledir. Cinler zeka, kuvvet, dayanıklık ve metanet gerektiren meşakkatli ve yıpratıcı işler gerçekleştirebiliyorlardı. Cinden bir kesimde Rabbinin emri ile eli altında iş görürlerdi. Onlardan kim verdiğimiz emirden saparsa biz ona alevli ateş azabını tattırırdık. Onlar kendisine köşklerden, heykellerden, büyük havuzlara andıran çanaklardan ve yerlerinde sabit dağ gibi kazanlardan istediğini yaparlardı. Sebe 13. Kadınların hilesi ve şeytanların hilesi. Allahu Teala Yusuf Suresi'nde kadınlardan bahsederken şöyle demiştir: Şüphesiz ki bu sizin hilelerinizdendir. Doğrusu siz kadınların hilesi büyüktür. Yusuf 28. Şeytan'dan bahsederken de şüphesi şeytanın hilesi zayıftır. Nisa 76 demiştir. Açıklama. Şeytanın çabalaması haddi zatında zayıftır. Allahu Teala'nın kudretine kıyas edildiği zaman nasıl olabilir? Zamahşeri Keşşaf tefsirinde şöyle der. Allahu Teala'nın kafirlere hilesi yanında şeytanın müminlere karşı hilesi ne zayıf ve ne kadar basittir. Evet, şeytan güçlüler karşısında zayıf, zayıflar karşısında kuvvetlidir. Sonra kadınların hilesi, dehası ve tuzakları şeytanın hilesi, dehası ve tuzağından daha güçlüdür. Çünkü kuvvetli bir adam şeytana hezimete uğratsa da kadınların hile ve tuzakları karşısında eli kolu bağlı ve çaresiz olmakta müstani olamaz. Allah'ın ihlaslı kulları hariç, şeytanın insanları küfre zorlamaya ve sıratı mustakimden çıkarmaya kudreti var mıdır? Kuşkusuz, Allah'ın ihlaslı, samimi ve takvalı kulları, şeytanın yönetimi, egemenliği ve kontrolüne karşı sağlam bir kale içindedirler. Bunun sebebi, yakini imanın, şeytanın saptırmalarına karşı en hayırlı koruyucu ve engelleyicisi olmasıdır. O, ancak onun hilelerine ve şirkine mukavemet edemeyen zayıf imanlılara musallat olabilir ve onları kontrolü altına alması ve esir haline getirmesine çabuktur. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Benim gerçek kullarım üzerinde senin hakimiyetin yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter. İsra 65 Yani ey lanetli şeytan, yüce Rabbin, senin hile ve tuzaklarına karşı koruyucu ve muhafaza edici olarak yeter. Çünkü onlar Allah'ın koruması, ...riayeti ve gözetimi altındadır. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Halbuki onun onlar üzerinde bir hakimiyeti yoktu. Ancak biz ahirete iman eden kimse ile... ...ondan yana şüphede onları ayırt etmek için böyle yaptık. Sebe 21. Bu ayetten de iyice biliyoruz ki... ...iblis Allah onu rezil etsin, onları küfre zorlamamıştır. Onun yaptığı yalnızca onları kötülüğe davet etmek bu onu güzel göstermekle sınırlıydı. Açıklama. Kurtubi de tefsirinde bu görüşü savunmuştur. 14 292. Hasan Basri şöyle der. Vallahi onlara ne vurmuştur ne de onları bir şeye zorlamıştır. Yaptığı tek şey gurur ve süslü emellere davet olmuştur. Onlar da ona icabet ettiler. Bu konuda İbn Kesir'in muhtasarına müracaat edilebilir. 3. cilt 128. İblis insan nefsine giden yolu çok iyi biliyordu. O, onların alışkınlıklarını sınayıp, kaynaklarını araştırdıktan sonra tam olarak kimin içine sızılabilir saptırabileceğini ve onunla iç içe geçip kontrolü altına alabileceğini ve kimin de ona şiddetle karşı koyup onu reddedeceğini çok iyi öğrenmişti. Rabbim dedi, beni azdırdığından dolayı yemin ederim ki ben de yeryüzünde onlara sana isyanı süslü göstereceğim, onları toptan azdıracağım. Ancak onlardan ihlası erdirilmiş kulların müstesna. Hezir 39:40 O velayetine ve arkadaşlığına seçeceği insan türünü açık ve net bir biçimde beyan etmektedir. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Muhakkak benim kullarım üzerinde senin hiçbir tasallutun olmaz. Azgınlardan sana uyanlar müstesna. Hicr 42 Bu sebeple şeytan kıyamet günü bunu ilan edecek ve dostlarından helak olanlara ve kendilerine karşı cinayet işleyenlere dünyada iken hiç kimseyi küfre zorlamadığını söyleyerek şöyle diyecektir. Doğrusu Allah'ın size verdiği söz gerçekti. Ben de size vaatte bulunmuştum. Ama size verdiğim sözde durmadım. Zaten benim sizin üzerinizde hiçbir nüfuzum da yoktu. Yalnız ben çağırdım. Siz de çağrımı kabul ettiniz. O halde beni kınamayınız. Bilakis kendinizi kınayınız. Artık ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. İbrahim 22 Müfessirler der ki bu konuşma cennet ehli cennette ateş ehli ateşte yerini aldıktan sonra gerçekleşecektir. Ateş ehli iblisi kınamaya ve yermeye başlarlar. Bunun üzerine iblis bir konuşmacı olarak kalkar ve Allahu Teala'nın haber verdiği şekilde bu sözlerini söyler. Açıklama İmam Hasan radiyallahu anh şöyle der. Kıyamet günü iblis, cehennemin önünde tüm mahlukatın duyacağı bir minbere konuşmacı olarak çıkar. El-Camiyü'l-Li ahkam Kur'an 9. Cilt 356. sayfa Bu sebeple özet olarak şeytanın tasallutunun kafirler üzerine olacağını, onlardan hiç ayrılmayacağını ve yalnızca onları şirke ve küfre sevk edebileceği sonucuna varıyoruz. allah Teala şöyle buyuruyor. Bilmez misin ki biz şeytanları kafirler üzerine salarız da onları alabildiğine isyana teşvik ederler. Meryem 83 Ayette geçen Te'uzuhum kelimesi onları kışkırtır, teşvik eder ve sevk eder anlamındadır. Tüm bunlar saptırma ve kötü amelleri süslü göstermelerle olabilir. Açıklama İmam Fahru Razi şöyle der. Onları masiyet işlemeye teşvik ediyor. Vesevese ve güzel göstermelerle onları teşvik ediyor ve kışkırtıyor. Tefsirul Kebir 12. Cilt 252. Sayfa Sonra şeytanın Allah onu rezil etsin, fitneye düşürmek, doğru yoldan saptırmak ve apaçık hedeften saptırmak için mümin bir kimseye musallat olması da mümkün olan şeylerdendir. Bunun en iyi delili salih, takvalı ve olgun bir kişi olan Belan bin Bauran'ın kısasıdır. Şeytan yaklaşması ve kuşatması neticesinde ona musallat olmuştur. Sen onlara ayetlerimizi verdiğimiz halde Onlardan sıyrılıp çıkmış, derken şeytanın kendisine uydurduğu ve sonunda azgınlardan olmuş kimsenin haberini oku. Araf 175 Allahu Teala cinlerin için yaratmıştır. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ben cinleri de insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat 56 Bunun manası cinlerin de insanlar gibi yalnızca ibadet için yaratılmaları mıdır? Evet, cinler ve insanlar isteyerek ya da zorla ibadet için yaratılmışlardır. Fakat Mücahid bu ayetin tefsirinde ibadet için yani beni tanımaları için demiştir. İmam Razi şöyledir. Allahu Teala'nın yalanlayanların halini beyan ettikten sonra bu ayeti getirmesinin nedeni yalnızca ibadet için yaratılmalarına rağmen Allah'ı ibadeti terk edenlerin fiillerinin kötülüğünü açıklamak içindir. İbnü Kuteybe şöyle der: "Ancak ibadet etmeleri için, yani beni birlemeleri için buradaki ibadetten maksat tevhiddir." Açıklama: Bunun bir benzeri de Allahu Teala'nın şu sözünden geçmektedir. "İbadet edenlerin ilki ben olurdum." Zuhruf 81. Yani muvahhitlerin ilkiyim ya da tevhid ile ona ibadet edenlerin ilkiyim. Kurtubi ve taberi tefsirlerine müracaat edilebilir. İbnül Cevzi şöyle der. İbadet etmeleri yani birleyerek ve itaat ile. İnsanlar Rableri ile aralarındaki ibadetten sorguya çekilecekleri gibi aynı şekilde cinler de aynı şartlarda ve aynı sorularla sorguya çekilip kınanma, levmelenme, ve boyun eğdirilme ile karşı karşıya kalacaklardır. Orada Allah'a karşı taksiratları, sapmaları, saptırmaları, yoldan çıkmaları ve çıkarmaları hesap defterlerinde karşılarına çıkarılacaktır. Orada ceza görecekleri gibi aynı şekilde hasenat ile ve iyiliklerine karşılık sevapları ile de karşılaşacaklardır. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimizi okuyan ve gününüz gelip çatacağını bildirip sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar nefislerimize karşı şahitlik ederiz diyecekler. Halbuki dünya hayatı onları aldattı da kendi aleyhlerine kafir kimseler olduklarına şahit oldular olacaklar. En'am 130. Ateşten yaratılmalarına rağmen cinler Ateşte nasıl azap göreceklerdir? Cinler de ya itaatkar olurlar ya da isyankar. İtaatkar olanın karşılığı nedir? İtaatkar olan cin cennete girecek midir? İsyankâr olan cinlerin varacağı yer neresi olacaktır? Ateşe girecek midir? Ateşe girmesi halinde orada kendisinin de yaratıldığı ateşte nasıl azap görecektir? Evet, cinlerden itaatkar mümin Allah'tan korkan ve ibadete yönelenler olduğu gibi isyankar, fasık, sapanlar ve saptıranlar da vardır. İtaatkâr cinler tercih edilen görüşe göre cennete girmeyeceklerdir. Onların sevapları imanlarının derecesine göre ateşin azabından korunmalarıdır. Açıklama Onlar toprak olacaklardır ve sevapları yalnızca ateşten kurtulma olacaktır. Bu, Ebu Hanife, Leys bin Saat ve onlara muvafakat edenlerin görüşüdür. Şafi ve Malik ise mümin cinlerin de cennete gireceğini söylemiştir. İsyankar cinler ise cehennem ateşinde azap göreceklerdir. Açıklama: Bu konuda icma olduğu nakledilmiştir. Ateşten yaratılmalarına rağmen bunun nasıl böyle olacağının sözünde Hiçbir şekilde bunun böyle olmayacağının bir delili yoktur. Çünkü insan sudan yaratılmıştır ve yine suda boğulmaktadır. Cinlerin cehenneme girmesinin delili Allahu Teala'nın şu sözüdür. Diyecek ki: "Cinlerden ve insanlardan sizden önce geçmiş topluluklarla beraber siz de ateşe girin." A'raf 38. Bunun bir benzeri de şu ayettir. Andolsun ki biz Cehennem için cin ve insanlardan birçok kimseler yaratmışızdır. Araf 179 Yine şu ayet Cehennemi bütünü ile cinlerden ve insanlardan elbette dolduracağım. Secde 13 Hak Teala bizlere bunu haber verdikten sonra müminler olarak bizlerin teslim olmaktan başka bir seçeneği olmadığı gibi tam olarak keyfiyetinin nasıl olacağını sorgulamak gibi bir hakkımız da yoktur. Çünkü ahiret halleri dünya hallerinden farklıdır. Hatta berzah hayatının kanunları ve mikyasları bile ahiretinki gibi mutlak gayip ve bilgi ulaşması imkansız bir alemdir. Keyfiyeti ise tamamen bir meçhul ve Allahu Teala'nın iradesine havale edilmiştir. Açıklama Hak Teala bizlere salihlerin sevap alma şekillerini ve tövbe edenleri koruyacağını bildirmemiş olsaydı bize düşen haber verdiği kadarına mutlak bir şekilde teslimiyet göstermek olurdu. Bunun nasıl olduğunu tasavvur etmemiz, etmememiz ise bize bırakılmıştır. Bu tasavvurda içinde şüphe, zan ve ihtimal taşıyan bir iman karışmadığı sürece bir sorun olmayacaktır. Allahü Teala cinleri ateşten yaratmıştır ve yine dilerse onları ateş ile azaplandırır dilerse de ondan sakındırır. Allahu Teala bir şeyi irade ettiği zaman onu engelleyebilecek hiçbir şey yoktur. Allahu Teala'nın ateşin maddesinden yakmaya olan kudreti hiçbir zaman Allahu Teala'nın iradesinden çıkacak değildir. Çünkü ateş onun talimatları ile memurdur. Bundan dolayı cehennemdeki ateş ehli günahlarda eşit değillerdir. Çünkü onların arasında masiyetlere boğulanlar olduğu gibi yalnızca küçük günah işleyenler de vardır. Ve hepsi de ateşe gireceklerdir. Fakat acının iğnelemesi ve ateşin yakmasını hissetme tabi olarak eşit olmayacaktır. Hissedilen acılar cürümlerin, masiyetlerin ve işlenilen günahların derecesine göre olacaktır. Azabın yeri acıyı hissetme ve ateşin yakmasıdır. Allah Subhanahu ve teala sınırsız kudretiyle dilediğini yapmaya kadirdir. Yüce ve azim olan Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Cinler de İslam ile muhataptır. İslam Risaletinin hem cinlere hem de insanlara kapsadığının Kur'an-ı Kerim'den delili nedir? Ve Müslüman cinler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile nasıl beyatlaşıyorlardı? Müslümanlardan olan Ehli sünnet ve diğer tayfiler arasında İslam risaletinin hem cinleri hem de insanları kapsadığı hususunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Bu ümmetin tüm cumhurlu ülemasında ve değişik fırkalarında kabule şayan bir görüş olarak kabul edildiği gibi Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiç kimse de bunu inkar etmemiştir. Sahabeler, tabi'inler ve tüm İslam imamları bunu ikrar edip tartışmasız böyle olduğunu kabul etmektedirler. Sonra Kur'an-ı Kerim'in açık bir şekilde hem insanlara hem de cinlere meydan okuması, cinlerin İslam ve tevhid ile muhatap olduklarının en iyi delili, en açık karinesi ve en net kanıtıdır. Yoksa Kur'an'ın mükellef olmayan ve kast edilmeyen birisine meydan okuması nasıl düşünülebilir? Açık bir şekilde meydan okumanın ilan edilmesi o kimseye Beyine ve deliller ile hüccetin ikame edildiğinin kesin ve net bir kanıtıdır. Kendisine hüccetin ikame edildiği kimse ise bu hüccetten mesuldür. Zira mükellef olmayan birisine delil getirilmesi ve sorumlu olmadığı şeylerden mesul tutulması mümkün değildir. Allahu Teala şöyle buyuruyor. De ki eğer bütün ins ve cin bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansa, Onların bir kısmı bir kısmına destekçi olsa bile bir benzerini getiremezler. İsra 88 Ayette geçen zahir kelimesi yardımcı ve destekçi anlamındadır. Cin suresinde ise şöyle buyurulmaktadır. De ki bana gerçekten şu vahyolundu. Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler. Doğrusu biz büyük hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik. O gerçeğe ve doğruya yöneltip iletiyor. Bu yüzden ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimize hiç kimseye ortak koşmayacağız. Cin 1-2 Ayette geçen nefer kelimesi 3 ila 10 kişi arasındaki gruplarda kullanılır. Sonra cinlerin tevhidi ikrar edip en harikulade yönleri ile bunu açık bir biçimde ilan etmeleri gerçek imanın onların içlerine sirayet ettiğinin ve orada sabitleştiğinin en iyi delilidir. Elbette Rabbimizin şanı yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk. Cin 3 Mücahid der ki Ceddu Rabbine Rabbimizin yücelttiği demektir. Katade ise bunu onun azameti şeklinde tefsir etmiştir. Ahkaf suresinde ise cinlerin kavimlerini Allah'ı birlemeye ve İslam dinine davetinden bahsedilmektedir. allah Teala şöyle buyuruyor. Hani cinlerden birkaçını Kur'an dinlemek üzere sana yönetmiştik. Böylece onun huzuruna geldikleri zaman dediler ki kulak verin. Sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Dediler ki ey kavmimiz gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen kendinden öncekileri doğrulayan bir kitap dinledik. Hakka ve doğru yola iletmektedir. Ey kavmemiz! Allah'a davet edene icabet edin ve ona iman edin. Günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve size acı bir azaptan korusun. Ahkav 29-31 Açıklama Ayet-i kerimeler Kureyş müşriklerini gönderme yapmaktadır. Şöyle ki Çinler sadece Kur'an'ı dinlemeleriyle Müslüman olup Tevhidi ikrar etmişler ve kavimlerini buna davet etmişlerdir. Fakat Arap müşrikleri hala inatlarında ısrar ediyorlardı. Halbuki iman ve tasdikte cinler gibi olmaları gerekirdi. Bunun benzeri bir açıklama için Kurtubi tefsirine de bakılabilir. Hiçbir akıl bu cinlerin kavimlerini ve yakınlarını kendileri Müslüman ve muvahhid olmadıkları halde İslam'a ve tevhide Hatta yakini imanın en yüce derecelerine çağıracağını tasdik edemez. Bu ince manayı imamların imamı, müfessirlerin şeyhi Fahru Razi dikkat çekmiştir. Allah ona rahmet etsin. Nebi Aleyhisselam birçok kere cinlerle karşılaşmıştır. Onlara İslam'ı sunup Kur'an'dan ayetler okumuştur. Onların da buna icabet edip Müslüman olmaları üzerine onlara hayır duada bulunmuştur. Sahih-i Buhari'de sabit olduğu üzere Nusayb'in taraflarından bazı cinler Nebi Aleyhisselam'a elçi heyet olarak gelmişler ve ondan azık istemişlerdir. O da onlar için Allah'a geçtikleri her kemikten ve hayvan dışkısından yiyecek bir şeyler bulmaları için dua etmiştir. Ve o gece onlara Rahman suresini okumuştu. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Cinlerin gecesinde cinlere Rahman suresini okudum. Onların verdiği karşılık sizinkinden daha iyiydi. Ne zaman şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ayetine gelsem Rabbimiz senin nimetlerinden hiçbir şey yalanlamıyoruz hamd sana aittir diyorlardı. İmam Tirmizi de El Camius Sahih adlı eserinde bu hadisi rivayet etmiştir. İbn Kuteybe'nin zikrettiğine göre Allahu Teala'nın "Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?" ayetini 31 sefer tekrar etmesinin nedeni nimetlerin çeşit çeşit olmasından ötürüdür. Son olarak ayetteki istifhamdan kastedilen azarlama, kınama, paylama, küfredenin küfrüne ve şirk koşanın şirkine lavme yağdırmaktır. Bu kadar nimetler verilen bir kimsenin Nimet veren yüce yaratıcıya iman etmesi en layık olandır.